36. Mektup Bu mektup Hacı Muhammed Lahuriye yazılmıştır. Ahkam-ı İslamiye, dünya ve ahiretin bütün saadetlerini taşımaktadır. Ahkam-ı İslamiye dışında ele geçen hiçbir saadet yoktur. Saadet ve hakikat, ahkam-ı İslamiye'nin yardımcıları olduğunu bildirmektedir. Allahu Teala hepimize Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin dininin hakikatini bildirsin. Bu hakikate kavuştursun. İslamiyet 3 kısımdır. İlim ve amel ve ihlas. Yani İslamiyet'in emir ve yasak ettiği şeyleri öğrenmek ve öğrendiklerini yapmak ve her şeyi yalnız Allahu Teala için yapmaktır. Bu üçüne kavuşmayan kimse İslamiyete kavuşmuş olmaz. Bir kimse İslamiyete kavuşunca Allahu Teala ondan razı olur. Allah-u Teala'nın razı olması, sevmesi de bütün dünya ve ahiret saadetlerinin en üstünü ve kıymetlisi olduğunu, Ali İmran Suresi 15. ve zure Tevbe'nin 23. ayetleri bildirmektedir. O halde İslamiyet, dünya ve ahiretteki bütün saadetleri ele geçiren bir sermayedir. İslamiyetin dışında aranılacak, imrenilecek hiçbir iyilik yoktur. Tasavvuf büyüklerinin kazandıkları tarikat ve hakikat, ahkam-ı yardımcıları, hizmetçileri olup, İslamiyet'in üçüncü kısmı olan ihlası elde etmeye yarar. Tarikate ve hakikate başvurmak, İslamiyet'i tamamlamak içindir. Yoksa İslamiyet'ten başka bir şeyler elde geçirmek için değil. Tasavvuf yolcularının o yolculuklarda gördükleri, tattıkları, ahval, mevacit, ulum ve marifetler, İminilecek, istenilecek bir şey değildir. Hepsi evham ve hayalat gibi geçici şeylerdir. O yolcuları terbiye için, ilerletmek için vasıtadan başka bir şey değildir. Bunların hepsini geçip, arkada bırakıp, rıza makamına varmak lazımdır. Suluk ve cezbe yolculuğundaki makamların, konakların nihayeti rıza makamıdır. Çünkü tarikat ve hakikat yolcularından maksat ihlas elde etmektir. İhlas da rıza makamında hasıl olmaktadır. Tasavvuf yolcularının on binlerde birini ancak üç türlü tecellilerde marifete dayanan müşahedelerden kurtarıp ihlasa ve makamı rızaya ulaştırmakla şereflendirirler. Hakikati görmeyen zavallılar ahval ve memacidi bir şey sanır. Müşahedeleri tecellileri arzu eder. Böylece yolda kalıp vehim ve hayalden kurtulamaz ve İslamiyetin kemaline kavuşamaz. Şura suresinin 13. ayetinde mealen, Allahu Teala kullarından dilediğini kendine seçer. Başkasından yüz çevirip yalnız onu isteyenlere kendine kavuşturan yolu gösterir buyuruyor. İhlas makamına ve rıza mertebesine kavuşmak için bu ahval ve mevacitten geçmek ve bu ilim ve marifetleri edinmek lazımdır. Bunlar gayeye götüren yoldur. Maksadın başlangıcıdır. Böyle olduğu bu fakire bu yolculukta tam 10 sene sonra bildirildi. İslamiyet güzeli ancak bundan sonra sevgili peygamberin sadakası olarak cemalini gösterdi. Daha önce de ahval ve mevacide tutulup kalmışımdır. İslamiyetin hakikatine kavuşmaktan başka isteğim yoktu. Fakat ancak 10 sene sonra hakikat güneşi doğdu. Bu ihsanından dolayı Allahu u Teala'ya pek çok hamd ederim. Allah-u Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkam-ı İslamiyet denir. Allah-u Teala'nın marifetine kavuşan meyyan şey, Şeyh Cemal'in Kuddisesi ruhu ölümü bütün Müslümanların üzülmesine sebep oldu. Bu fakirin tarafından çocuklarına taziye buyurmanızı ve Fatiha okumanızı dilerim. 37. Mektup Bu mektup Muhammed çetriye yazılmıştır. Sünnete uymak lazım olduğunu bildirmekte ve tasavvufu etmektedir. İhsan etmiş olduğunuz latif mektubunuzu okumakla şereflendik. Büyüklerimize olan imanınızı ve sevginizi yazıyorsunuz. Bunu okuyunca Cenab-ı Hakk'a hamd edeyim. Allahu Teala bu yolun yani tarikatın büyüklerinin bereketi faydasıyla size sonsuz yükselmeler nasip eylesin. Bunların yolu her şeyden kıymetlidir. Sünnet-i uymaktır. Bu fakire bu yol sayesinde çok zamandan beri ilimleri, marifetleri, halleri, makamları, nisan yağmuru gibi yağdırdılar. Allahu u Teala'nın ihsanıyla yapacaklarını tam yaptılar. Şimdi bütün arzum Peygamberimizin unutulmuş sünnetlerinden birini meydana çıkarmaktır. Tasavvufun halleri ve mevacidi, heyecan ve zevk isteyenlerin olsun. Yapılacak en mühim iş, batını yani kalbi ve ruhu büyüklerin sevgisiyle yaşatıp zahiri yani hisleri, hareketleri sünnete uyumakla süslemektir. Farisi'nin dediği gibi, işte budur, bundan başkası hiçtir. Beş vakit namazı vakitlere girer girmez kılmalıdır. 38. Mektup Bu mektup Muhammed Çetri'ye yazılmıştır. Zat-ı ya muhabbeti ve fena mertebelerini bildirmektedir. Mektubunuz fakiri çok sevindirdi. Allahu u Teala her zaman kendiyle beraber bulundursun. Bir an bile başkasıyla bırakmasın. Zat-ı İlahiden başka her şeye gayr denir. Onun isimleri ve sıfatları da gayrdir. İlmi, kelam alimleri, sıfatları kendinin aynı da değildir gayrı da değildir buyurmuşsa da gayrı kelimesinin kelam ilmindeki manasına göre böyle denilmiştir yoksa lugat manasına göre dememişlerdir sıfatlar kelam ilmindeki manasına göre gayrı değilse de umumi manaya göre onun gayridir Allahu Teala ancak selbi sıfatlarıyla anlatılabilir onu herhangi bir sıfatta anlatmak ilahad olur yani doğru yoldan çıkmak olur onu anlatan en iyi kelime, en geniş ibare Şura suresinin ona benzeyen bir şey yoktur ve alindeki 11. ayetidir ki buna Farisi'nin dilinde biçun ve biçugune denir. Hiçbir ilim, hiçbir şuud, hiçbir marifet Allahu u Teala'yı bulamaz. Bilinen, görülen ve tanınan her şey o değildir. Bunları mabut bilmek, gayra tapınmak olur. La ilah derken bunların hepsini nefret etmek, yok bilmek, İlla Allah terkende o bir şeye benzemeyen mabudu var bilmek lazımdır. Bu önce taklitle yani öğrenip yapmakla olur. Sonraları kendinden yapılır. Sona varmamış olan tasavvuf yolcuları başka şeyleri o sanarak tanır, görür. Taklit eden müminler böyle tasavvufculardan kat kat iyidir. Çünkü bunlar peygamberimizden gelen bilgilere uymaktadır. Bu bilgilerde hata yanlış olmaz. Yarı yoldaki tasavvufcularsa kendi gördüklerine, anladıklarına uymaktadır. Bu hareketleriyle zat-ı ilahiye inanmamış olurlar. Zat-ı ilahiyi görüyoruz, onun sevgisi içinde yüzüyoruz diyorlarsa da zat-ı ilahiye olan imanları hakikatte inkar demektir. Müslümanların büyük imamı İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu an sana layık ibadeti yapmadığımız, fakat iyi tanıdığımız Allah'ımız sen de hiçbir kusur, noksanlık yoktur buyurdu. Ona layık ibadet yapılmayacağını herkes bilir. Fakat iyi tanıdığımız buyurması hiçbir şeye benzemediğini, hiçbir yoldan tanınmayacağını iyi anladık demektir. Allahu Teala'yı herkes bu surette tanıyamaz. Marifet yani tanımak başkadır. İlim yani bilmek başkadır. Herkes ilim sahibi olabilir. Marifetse fena mertebesiyle şereflenenler de bulunur. Farisi'nin dediği gibi. Fena makamına varmayan kimse, Oraya yol bulamaz, çok şey de bilse. Marifet ilimden ayrı olduğu için ilimle anlaşılanlardan başka şeyler de vardır. Bunlar marifette anlaşılır. Bu marifete idrakin basit derler. Nitekim Hafız Şirazi şöyle buyurdu. Feryadı boşuna değildir Hafız'ın. Şaşılacak şey çok, dili altında anın. İnsanların Rabbinin insanların ruhuyla bir bağlılığı vardır, Sözle anlatılmaz. İnsan için diyorum. İşim yoktur maymunla. Ruhsuz olan bir kimse elbet ruhu tanımaz. Fena makamında çeşitli dereceler bulunduğundan müntehilerin yani sona erenlerin de marifetlerin başka başka olur. Fena derecesi yüksek olan bir velinin marifeti daha olgun, fena mertebesi aşağı olan velinin marifeti de o derece aşağıdır. Subhanallah, söz nereye vardı? Kendi cahilliğimi, iflasımı, sapıklığımı ve sebatsızlığımı yazıp Dostlarımdan yardım, doğa istemekliğim lazımdı. Öyle bilgiler nerede, bu fakir nerede? Farisenin dediği gibi. Kendinden haberi olmayan zavallıya yakışır mı ince bilgileri dilini ağla. Fakat yaratılışım, hamurum aşağılarda dolanmaya, alçak şeylerle uğraşmaya, hata bakmaya razı olmuyor. Bilmeyenler tanıyamaz bileni. O halde sözü kısa kesmeli. Mektubunuzun başını o zahir deri batındır kelimeleriyle süslemişsiniz. Yavrum bu sözler elbette doğrudur. Fakat uzun zamandan beri bu fakir bu sözlerin tevhidi vücudi manasını anlamıyorum. Alimlerin anladığı gibi anlıyorum. Alimlerin anladığını tevhidi vücudi sahiplerinin anladığından daha doğru görüyorum. Farisi'nin dediği gibi herkesin bir iş için yaratmışlardır. Müslümanın önce yaptığı şey, hepimizden önce istenilen şey emrolunanlara yapmak, yasak edilenlere sakınmaktır. Fena hasıl olmadan ihlas elde edilmez ve zat ilahiye sevilmedikçe hasıl olmaz. O halde fena makamını ve bunun başlangıcı olan makamı aşereyi yani on şeyi elde etmek lazımdır. Fenaya kavuşmak için lazım olan on beş şey tevbe, züht, tevekkül, kanaat, uzület, yani dini, ahlakı bozan kimselerden, kitaplardan, gazetelerden, filmlerden sakınmak, zikir yani hareketlerde Allahu Teala'yı unutmamak, teveccüh, sabır, mukabere ve rizadır. Fena makamı her ne kadar Allahu Teala'nın ihsanıysa da, fakat bu ihsana layık olmaya hazırlanmak, başlangıçlarını elde etmek için çalışmak lazımdır. Evet, bazı bahtiyarları çalışmadan sıkıntı çekip, kendini temizlemeden ve başlangıçları elde etmeden fenaya kavuştururlar. Bu bahtiyarlar iki türlüdür. Ya yükseldiği makamda bırakıp geri döndürmezler veya talipleri nakısarı yetiştirmesi için bu âleme geri getirirler. Birinci şekilde bu iniş makamlardan geçmemiş olur. Bundan dolayı Allahu Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının çeşitli tecellilerinden yani hususi tesirlerinden haberi yoktur. İkinci şekilde ise bu aleme geri dönerken onu bu makamların her birinin her tarafından geçirirler. Sonsuz tecellilere kavuştururlar. Mücahede edenlerin, sıkıntı çekenlerin geçtiği yolları, halleri hep görürler. Fakat onlar gibi dertli, üzüntülü değil, zevkli, lezzetlidir. Zahiri sıkıntı da batıni nimette ve lezzettidir. Parisi'nin dediği gibi, bu büyük nimeti acaba kime verirler? Sual İhlas, İslamiyet'in bir parçası olunca bunu elde etmek herkese vaciptir. Hakiki ihlas, fena makamına varmayınca hasıl olmazsa evrarın alimleri ve salih insanlardan fena derecesine varmayanlar ihlasa kavuşmayacaktır. İslamiyet'in üçüncü parçası olan ihlası elde etmeleri günah olacak değil mi? Cevap, alimlerde, salihlerde ihlaslardan bir kısım bir parça hasıl olur. Fenadan sonra ise ihlas tamam olur. Her parçası hasıl olur. Demek ki fena olmadan ihlasın hakikati tamamı hasıl olmaz. Fakat sadece bir kısmı hasıl olabilir. 39. Mektup Bu mektup Muhammed Çetriye yazılmıştır. İş katledir. Adet olarak yapılan ibadetlerin işe yaramayacağını bildirmektedir. Allahu Teala kendilerinden başka şeylerden göz çevirip kendilerine dönmek nasip eylesin. İşin temeli kalptir. Kalp Allahu Teala'dan başkasına tutunmuşsa yıkılmış demektir. Bir işe yaramaz. Niyet doğru olmadıkça hayırlı işlerin, yardımların ve adete uyarak yapılan ibadetlerin yalnız hiç faydası olmaz. Kalbin selamet bulması da Allahu Teala'dan başka hiçbir şeye düşkün olmaması lazımdır. Yani her yapılan şey o emrettiği, o beğendiği için yapılmalı, onun razı olmadığı her şeyden kaçınmalıdır. Her şey onun için olmalıdır. Hem kalbin selameti hem de bedenin salih işler yapmasının birlikte lazımdır. Beden salih ameller yapmaksızın kalbin selametindedir. Kalbim temizdir, sen kalbe bak demek batıldır, boştur kendini aldatmaktır. Bu dünyada bedensiz ruh olmadığı gibi, beden ibadet yapmadan ve günahlardan kaçınmadan kalp temiz olmaz. Zamanımızın birçok dinsizleri sapıkları ibadet yapmayıp kalplerinin selamette olduğunu, hatta keşif sahibi olduklarını söyleyip sırf Müslümanlara aldatıyor. Allahu Teala sevgili Peygamber'in sadakası olarak hepimizi böyle sapıklara inanmaktan korusun. İslamiyetin yasak ettiği şeyler şiddetli zehirdir. Allah-u Teala insanları yarattığı vakit onlara faydalı olan şeyleri emretmiş, zararlı olan şeyleri yasak etmiştir. Faydası kat'i olanların yapılmasını lüzumi ile emretmiştir. Bunları yapmak farz olmuştur. Faydalı şeylerden yapılması lüzumi gayri zaruri olanlar da sünnet olmuştur. Zararı kat'i olanları terk etmek lüzumi zaruri olup bunlar haram olmuştur. Terk edilmesi ise zaruri olanlar mekruh olmuştur. Bazı şeylerin yapılmaması kulların ihtiyarına bırakılmıştır ki bunlara mübah denir. Mübahlar iyi niyette yapılırsa sevap verilir. İyi niyette yapılmazsan günah olur. 40. Mektup bu mektup yine Muhammed Çetriye yazılmıştır. İhlası bildirmektedir. Allahu u Teala'ya hamd ederiz. Onun peygamberine dua ve selam ederiz. Oğlum, sülük konaklarını ve cezbe makamlarını geçtikten sonra anlaşıldı ki seyr ve sülükten maksat yani tasavvuf yolculuğundan maksat ihlas kelamına varmaktır. İhlas kelamına varabilmek için enfüsi ve afaki mağbutlara tapınmaktan kurtulmak lazımdır. İhlas, İslamiyet'in üç kısmından birisidir. Çünkü İslamiyet üç kısımdır. İlim, amel ve ihlas. Görülüyor ki tarikat ve hakikat, İslamiyet'in bir kısmı olan ihlası elde etmeye yarar. Yani İslamiyet'in yardımcısıdır. Sözün doğrusu da budur. Ne yazık ki herkes bunu anlamıyor. Rüyalarıyla, hayalleriyle aldanarak kanaat ediyorlar. Çocuk gibi ceviz mevizle vakit geçiriyorlar. Böyle kimselerin İslamiyetin üstünlüğünden, inceliğinden ne haberi olur? Tarikatin ve hakikatin ne olduğunu nasıl bilir? İslamiyeti cevizin kabuğu gibi bir örtü sanıp cevizin özü tarikattir ve hakikattir derler. İşin iç yüzünü görememişler, aşktan, zevkten işittikleri, ezberledikleri sözlerle avonurlar, Ahval ve makamlara kavuşmak için can atarlar. Bunları bir şey sanırlar. Allahu Teala bunlara doğru yolu göstermek nasip etsin bize ve size ve bütün salih kullarına selamet versin.